aynı değil el erwa 5 el erwa tamam ben onu de var mesela şu an. Guraba yayınları satıyor onu. Tabi Türkçesi yok. İyi bu şey hani diyorsun ya, Türkiye'de bazı baskıları yol Onun tek baskısı var. O yüzden mecbursun. Onun Anladım. tek baskısı var bütün dünyada. Tek Tabii. baskı. Kitabın ikinci bir baskısı yok yani. Tabii. O yüzden nereden alırsam fark etmiyor. İrşad yayınlarında da var. Olursun. ise cami yol usul 3980'de şunları söylemektedir. Senedinde Kurra bin Abdurrahman vardır. Doğru sözlü bir ravi olmakla birlikte münker rivayetleri de vardır. Evet. Demiş. Tekrar hı hı. Bir daha oku. En son senedinde kim var? Senedinde Kurra hı. bin Abdurrahman hı. vardır. Doğru sözlü bir ravi olmakla birlikte münker rivayetleri de vardır. Evet. Diyor. O zaman zayıf mı şu hadis. Evet. Ha. Ama bu zayıf İmam Nevi'ye göre hasen. Tamam. Evet. Sayıklık zayıflık nisbi olaydır. Evet. Bunun benzeri Besmele hakkında da varid olmuştur. İşte her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Bu iki rivayet arasında da bir çelişki yoktur. Çünkü başlangıç biri gerçek biri izafi olmak üzere iki türlüdür. Orayı bir daha al. Bunun benzeri besmele hakkında da rivayet olmuştur. İşte her Yani bir... bunun benzeri de besmele hakkında var. Besmele hakkında da böyle bir rivayet geldi. Evet. Biz bunu zikrettik. Evet. Şerh ederken ve zayıf dedi konuda. Evet. Ee? İşte her iki rivayet ile amel etmek e amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Şimdi her ikisi de zayıf. Her ikisiyle de amel etmek maksadıyla bir kere bunları bu bu ameli fukahlara almıştır. Ve bu, bu şekilde amel etmişlerdir kitaplarını evet. uygularlarken. E çünkü bunun dinde yeri var. Evet. Allah Resulü Sallallahu ne yapıyordu? E, anlattık bunları hep. Mektubunda mesela Besmele ile başlıyordu. Allah kitapta surelerin başında evet. Besmele ile başlamış. O yüzden alimler bununla hep amel etmiştir. Besmele başlamışlardı sonra hamd getirmişlerdi. Biz mesela değil mi? Şimdi yani dersimizde alimlerimize tabi olarak değil mi? Ne yapıyoruz? Eee... Bununla amel ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Salatü selam getiriyoruz. Sonra derse başlıyoruz. Bunun gibi. Şimdi önce hangisini getirdik? Besmele. Sonra hamd. E şimdi bu hadisin ikisinde itibar alırsak sahih olarak veya amel edilmesi gereken hadis olarak itibar alalım Mes mesela. E şimdi bir hadis dedi ki besmele ile başlamayan. Bu hadise dedi ki hamd ile başlamayan. E ikisinden birisiyle önce başlamak zorundasın. İkisini aynı anda zikredebilir misin? Dilin telaffuz edebilir mi? Mutlaka ikisinden birisiyle Ölce, başlayacaksın. He, o zaman burada bir işgal çıkmıyor mu gündeme? İkisi, çünkü hadise diyor ki hamdla başlamayan, diğer hadise diyor ki besmeleyle başlamayan işler bereketsizdir. He. E ne yapacağız şimdi? İşte burada onu anlatacak biraz. Oku şimdi. En başa. Hı. Bunun benzeri besmele hakkında da varid olmuştur. Hı. İşte her iki rivayet ile amel etmek maksadıyla müellif her ikisini yerine getirmiştir. Demek ki müellif ikisini yerine getirmiş. İkisiyle de amel etmiş. Evet. Ama buradan müellife bir itiraz çıkarabilir. İkisiyle amel etmiş denmez buna denir mesela. Neden? E çünkü müellif ikisinden biriyle önce başlamış ki o da besmele. Evet. İkisiyle o zaman amel etmiş denmez. Çünkü diğer hadiste hamdla başlayacağını diyor. Bunu da besmele. Ama yok. Bir çelişki yok. Oku. Bu iki rivayet arasında da bir çelişki yoktur. Hı. Çünkü başlangıç biri gerçek, başlangıç biri gerçek, biri izafi olmak üzere iki türlü. Başlangıç iki türlüdür. Şimdi hadiste başlanılması gerekir diyor şununla bir hadiste hamdla bir hadiste besmeyle başlanılması gerekir. İşte bu başlanılma olayı iki türlüdür. Ya ne diyor gerçek diyor ya da izafi diyor. Biz evet. ona hakiki diyoruz. Gerçeği hakiki olarak kullanıyoruz. Tamam mı? Gerçek biraz böyle modern bir de böyle ilmi bir terimden daha uzak. Hakiki ve izafi olarak başlangıç ikiye ayrılır. Şimdi ne demek bu? Bir hakiki hakiki iki nispi diyelim. Tamam mı? İzafi. Şöyle yapalım. Hakiki. Parantıya içinde gerçek. Değil mi? Çünkü güzel. Beşiler ya söyle güzel çevirmiş. Gerçek. Boş. E, ama hakiki daha güzel. Hakiki. ikincisine de ne dedi? İzafi. İzafi. Ona da biz ne diyelim? Nisbi. Tamam mı? Ha. İzafi'ye ne diyelim? Nisbi. Şimdi oku bakayım Şeyh ne diyecek? Hamd yermenin zıttı, zıttıdır. da ha, geçmiştir. O zaman anlatalım. Hakiki ve izafi. Şimdi başlangıç iki türlüdür. Şimdi kitabı e, İbni Teymiye şimdi besmele getirdi. Burada hamd, salat, selam getirdi değil mi? Şimdi biz onları da şahit edeceğiz. Hamd nedir, salat, selam bunlar nedir? Bunları da anlatacak. Sonra kitaba geçecek İbni Teymiye. Artık akideyi anlatmaya başlayacak. Şimdi o zaman önümüzde <gülüyor> İbni Teymiye İbn-i Teymiye şeye girmeden önce burayı dinleyin inşallah. Çünkü bunlar çok böyle akide kitaplarında gelir ileride. Şimdi i̇bn Teymiye akideye başlamadan önce o zaman iki şey yapmış. Bir besmele getirmiş bir de hamd sonra akideye girmiş. Şimdi o zaman akide metninin üstünde iki kısım var. Bir hamd biri besmele. Hangisi önce gelmiş? Besmele önce, besmele önce. önce gelmiş. Besmele. O zaman Besmele neyden önce gelmiş? Hem ha hem Hamd'dan önce gelmiş, hem de Akide'yi anlatmasından önce evet, gelmiş. Evet. O zaman buna hakiki denir. Çünkü hepsinden önce. Evet. Buna hakiki denir. Yani ne demek hakiki? Öncesinde bir başlangıcı yok. Hakiki, başlangıcı. Heh, hakiki başlangıç. Sonra Besmele'den sonra Hamd ile başlamış. Evet. Hmm. Şimdi bu Hamd, evet. kitabın ilk kısmı mı, ilk başlangıç noktası mı? Yoksa ilk başlangıç noktası değil de metine göre yani o akideyi anlatacağı bölüme göre mi başlangıç? Şimdi bak şöyle kit bakalım kitaba. Şimdi Hamd'ı burada Besmele ile metinin yani İbn-i akideyi anlatıyor ya evet. o kısmın ortasında durdu. Evet. Şimdi Besmele'ye göre sonradan gelmiş evet. değil mi? Ama metine göre yani o akideyi anlatma noktasına göre Başlayalım. önce gelmiş. O zaman bu diyoruz ki Akide akide başlamasından önce zikretme halini düşün. Buna böyle hakikidir. Ama besmele'den sonra geldiği için besmeleye göre nispidir. Nispi. Şimdi o zaman besmeleye göre, besmeleye itibar almazsan, bak besmeleye itibar almazsan i̇bn Teymiye kitabına sanki neyle başlamış gibi oluyor? Hamd ile. Hamd ile Çünkü neden? Ee, Hamd'dan sonra metin gelecek. Evet. Ama bu hamd her ne kadar Besmele'den sonra da gelse yine de e, kendisiyle başlanılan bir şey oluyor. Neden? Çünkü daha hiç metne girmemiş. Evet. O zaman Besmele'ye göre nispidir, Besmele'ye göre nispidir, metne göre hakikidir aslında evet. burada. O yüzden de hadisin ikisiyle de amel etmiş oluyor burada evet. aynı anda. Evet. Başlangıç iki türlüdür. E, ya e, metne göre başlangıçtır. Evet metne göre başlangıçtır ya da hakiki başlangıca göre nispi bir başlangıçtır evet. şunu dur derim hemen açacağım bir saniye evet, devam inşallah anlaşıldı değil mi bura tamam. sen bir anlat bakayım Eren abi nasıl anladın öyle yapalım güzel olur inşallah şimdi burada ee, biraz sesli burada başlangıç iki türlüdür Hı -hı. deniliyor birisi ee... Hakiki gerçek başlangıç. Evet. Diğeri de nisbi izafi. izafi nisbi başlangıç. Yani metne göre metne nispetle. Göre. Veya besmeleye göre evet. nispetle. Şimdi besmele burada müellif. E, besmele ile başladığı için e, metne göre, evet. göre, göre, evet. göre. göre hakiki gerçek başlangıç yapmış oluyor. Bütün kitabın tamamına göre. Bütün yazdığı kitabın tamamına göre. Hakiki gerçek başlangıç yapmış oluyor. Çünkü öncesi yok. Evet. Hı. Hamd ise burada metne göre Gerçek başlangıç olmuş oluyor. Evet. Besmele'ye göre işte izah-ı başkan, başkan. Çünkü neden? Kendisinden öncesi Önce, var. var. Ama sonrası, sonrası da var. Evet. Ve o sonrası kitabın bütünü. Evet. Yani hamdtan sonra bütünü. Evet. O yüzden e, sanki kitaba aynı anda hem Besmele hem de hamdla başlamış gibi. Yani evet. tabiri caizse. E, bunu mesela Salih el-Fevza nakiletül de o da böyle e, değiniyor. Biraz daha mesela Halil Erastan biraz daha e, hmm. net konuşuyor bunu. Hmm. Daha açıyor böyle. Ee, o yüzden yani bu güzel ibareler bunlar. Evet. Anlamışsın elhamdülillah. Tamam devam edelim. Şimdi işte o yüzden bu tür metinler bazen işgal oluyor. Yani mesela hani bu metinleri okuyan veya okutanların e, yanında okumadığın zaman bu ibareler biraz ne oluyor? Ağır geliyor. İnsan farkına varamayabiliyor. E haller rast demiş ki başlangıç ikidir hakiki ve nisbi bırakmış. Geçmiş hamda. Tamam mı? E şimdi adam haklı. Çünkü adamın hitap ettiği toplum Sonuçta bir Arap toplumu ve he, sonuçta bunları okullarda şurada burada görüyorlar. O yüzden e, yani bunları okuyanın yanında al, aldırsan ancak anlayabilirsin, yoksa zor. O yüzden e, her zaman diyoruz ilim böyle elden ele gelme. He, ben ne yapıyorum kopyala yapıştır yapıyorum yani. Evet. Tabii alıyoruz zalimlerin ağzından kopyala yapıştır yapıyoruz. Bu şekilde gidecek ilim her zaman. Evet. Hamd yermenin zıttıdır. Hmm. O zaman ezberleyeceğiz. Hamd. Yermen ne? Yerminize. Yerminize. Dur ben ay, kaçırdım o bölgeyi. Bulayım nerede? Hı, tamam. Elhamdu dıdduzem. Elhamdu dıdduzem. Bu ezberlenecek. Hamd. Hamd zemmin zıddıdır. Hamd. Dıdd. Dat harfiyle. Dıddu. <gülüyor> Çok komik geldi, ama dıddu. <gülüyor> dat ile dal. Dat ile dal. Zıddı, zıddı zıdd demek. Zıddı. Tamam mı? Zıdd. Alhamdu? zem. Zemin zıttıdır. Zıddı mu? Söyle Bütün burada istilahi, ilmi, şer'i ibarelerin hepsi ezberlenecek. Bir tanesini bile bırakmayacaksın. Tamam. Ne söylüyorsun? Şöyle, al zıddı. Aha, Bak elzem zem zemm yemek demek. Dat önce mi diyor? Hı hı. Dat önce. Elbdu. Hı. D -d -d. Elhamdu diddu zem. Ama buraya el di yazmıyorum. Did yazıyorum. Did sadece elif lamсыз. Ben kelimeyi göstermek için elif lam yazdım. Ha diddu. Hı <gülüyor> hı. Diddu zem. Mübteda şey, şey mudaf mudafun ile yani. Zem. Elzem. El teltek. Hı hı. Elzemmu. <gülüyor> el Tamam. Ne demek? Elhamdu hamd zıddü zemmi. Zemmin nedir? Zıttıdır. Yermenin... Hı. Hamd. Yermenin ham. Ne yazmış? Beşiler Aleyasoy'u ne tercüme etmiş? Oku. Zemmetmek, yermek demek. Tamam mı? <gülüyor> ne diyor şimdi? Hamd yermenin zıttıdır. Ha. Hamd zemmetmenin yermenin zıttı olan bir evet. şey. Yani zıttı ne o zaman? Övmek. Övmek. Ha. Oku. Adamı hamd ettim, Ona hamd ediyorum. Ederim, överim de denilir. Övlen kimseye de Mahmut ve Hamid denilir. Hı. Şimdi. Bak. Dersin ki yuqalu hamadtu'r rajula ahmeduhu hamdan ve mahmaden ve mahmadatan fehuve mahmudun ve hamidun. Bu nersi hemen tamam. bir daha okuyorum. Bunları bunları da ezberleyeceksin. ama şimdi. Böyle vakit oluyor dersten sonra tamam mı? Bu da aynen ezberlenecek. Hamidur racule adamı mesela hamd kelimesi hamide. Diyorsun ki hamidtu övdüm kimi? el racule adamı övdüm. Ahmedu övüyorum hamden övmek mahmeden mahmadatan bunlar hepsini eee bunların hepsi kalıpları. kalıpları. Fehuve mahmudun ve hamidun. Tamam mı? O zaman topluyoruz. diyoruz ki Hamedu eh, Hamedu Ahmeduhu hamdan ve mahmeden ve mahmedeten fehuve ve hamid. Tamam. Mesela Allah Kur'an'da ne diyecek? Hamidun Mecid. Kendi ismi. Bunu ezberlersen hemen ne bileceksin? Allah'ın isminin mahiyetini. Yani e, estağfurullah isminin manasını hemen ne yapacaksın? anlayacaksın. Hamid bakacaksın. İsmi mef'ul de olur, fail de olur. Yani Allah Hamid o zaman Allah Hamidun Mecid yani övülendir. <Gülüyor> evet. Yerilmenin zıttıdır Allah. Yani Bunlara etmek için. Şimdi bunların fikini, bunları ezberlemenin semeresini ileride göreceğin. Bunlar hepsi temel. Temeldeki bir insan, bunun semeresini her zaman ileride alır. Aynı bir şey gibi. İnşaat düşün. Adam temel atıyor ama semeresini daireler üste bindikten sonra alıyor. Satmaya başlıyor, semeresini alıyor. Bu da böyle. Sen şimdi bunu ezberliyorsun Mahmut. Diyorsun ki makamı Mahmut. Ne bilseniz makam Mahmut verilmiş. Yani övlen bir makam. Bak hemen nasıl fık ediyorsun övlen bir makam. E bakıyorsun Kur'an-Sünnette makam Mahmut ne? Şefaat makamı olduğunu anlıyorsun. Evet. Gibi. Tamam? Evet. Ha Mesedü's Muhammed. Hemen bakıyorsun Munez beldin. Ha Muhammed o zaman Muhammed'in manası ne? Övlen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in isminin manası övlen. Ha burada neyi vermiş? Mahmeden vermiş. O Muhammed şeddeli. Farkı yok yani. Evet. Tamam mı? Mahmeden Muhammed. Övlen. Bunun gibi. Bu ezberleniyor. Çünkü hamd, hamd, hamd, elhamdülillah diyorsun. E Kur'an okurken, namaz kılarken beş vakit namazında elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun. En az. Ha, o zaman bunları fık edeceksin. Şimdi hamdla şükür arasındaki fark bunlar da oturduktan sonra falan. Sena arasındaki fark, temen, bunlar arasındaki fark. Bunlar böyle hepsi fıkh edildikten sonra böyle namaz kıldın mı böyle Fatih'e okuyunca artık ağlamak isteyeceksin. Böyle yavaş yavaş. Tamam mı? Bunun gibi yani. Evet. Yüce Allah'a ardı arkasına hamdü senarlarda bulunmayı anlatmak üzere ham, e, Hammedallâhe denilir. O kişi... Mesela hamd, hamd. edersen, Mesela hamide hamd etti. Hammed edersen Hı. bu ardı arkasına nasıl diyor? Ardı arkasına övmeyi hamd ifade eden bir anladın ibaredir. Anladın evet. Diyorsun ki Hammedallâhe Allah'ı övdü ama Hamidallâhe Allah'ı övdü gibi değil. Muhammed Allah'a Allah, a, Allah a övdü ama çok çok ardı arkasına Sürekli. övdü demek. Şimdi bunları neden veriyor? Diyor ki hani hamide kelimesinin kullanılış şekillerini veriyor ki evet. ileride ilmi ibareleri okurken mesela İbn Teymiye'nin kitaplarını, Kur'an-ı Kerim, hadisleri bunda ilmi ibareler geçerken böyle bunları fıketmek adına vermiş bunları. O yüzden biz diyoruz kişi Kur'an ve sünneti tek başına okursa, tamam mı? Ve bir bir bir yere müracaat etmese ki bu müracaat edeceği insanlar mutlaka ehli sünnet olacak. Ee, ve ilmi ehlinden almış olacak. O yüzden diyoruz ki bunları, bu almer fıkhetmiş etmiş ki bunları. Mesela bidat ehli bize ne diyor? Mesela haklı ama bu ne diyorlar ki. Ya siz diyorsunuz ki Kur'an sünnet ama siz ne anlarsınız Kur'an sünnetten? Bir kelimenin bin tane manası var diyor adam. Beş yüz tane manası var. Sen nereden bileceksin hangi mana? Tamam adam haklı. Adam haklı, çok haklı. Ha. E, ama bu demek değildi söylediğinin. İtikadının haklı olduğunu. Söylediği haklı. Ha, ama o söylediğini kendi batıl akidesiyle bitiştiriyor. Orası ayrı bir şey. Ama bin tane mana var. Ha, bize dersek ya o bin tane manadan ben bunu alırım. Adam da der ki benim şeyhim de bunu alıyor. Kurtulur gider. Ha, ama adamın adamla bir ortak noktamız var bizim. Değil mi? O ortak noktamız ne? Sizin de bizim de kabul ettiğimiz bir selef dönemi var. Hasan-ı Basri'ler değil mi? İmam Mücahitler. Bu üç asır. Dönelim onlara. Onlar bu nasları nasıl anlamış? Sizin gibi mi? Bizim gibi mi? O yüzden biz diyoruz ki biz bir insan bir insan ilmi ok okuması için, öğrenmesi için mesela fıkıh, fıkıh el al bir mezhebin usulüne tabi olmak zorunda. Yani ben mesela şu an şahsen ben kendim şafiğim. Tamam mı? Evet. Ama ben sutta Hanbeli usulü okudum. Hanbeli usulü okudum ama Hanbelli'yi şu an şafi, Şafi'den daha iyi biliyorum. Bunun sebebi de Hanbelli'yi okuduğum için. Şu an Şafi'liyi okuyorum ve ilerletmeye çalışıyorum kendimi. Kişi bir mezhebin usulünü okuyarak fıkıh öğrenecek. Yani sen ayetlere, hadise bakarken bir mezhebin usulünü takip edeceksin önceden. Bir usul okuyacaksın. Usul fıkıh okuyacaksın. Mezhebinin kurallarını bileceksin ve bu, bu, bu ışık altında Nasları anlamaya çalışacaksın. Ama bu demektir değildir mezhebe olmak ve %100 taklit etmek. İçinden çıkamadığın mevzularda taklit edersin. İçinden çıkarken de öğrendiğin mezhebin usulüyle meseleleri tahlil etmeye çalışırsın. O da belli bir süreden sonra gelir. Şimdi diyoruz ki biz, e, e, bu adamlar bize derse ki, yani siz bir mezhep diyorsanız ben de şeyhim diyorum bunu diyemez. Çünkü biz öyle kızıyorlar ya siz işte böyle bu kadar ben bu halime uyarım, ben bu halime uyarım dersen bizim bilacılardan, bizim işte tarikatçılardan ne farkımız kaldı? Onlar da şeyhlerine uyarım der. Kurtulur. Biz deriz ki hayır, kurtulamaz. Neden? Çünkü senin şeyhlerin ümmetin ittifak ettiği bir kişi değil. Anlatabiliyor muyum? Ha. E, veya senin şeyhin e, e, selef döneminde tüm selefin kabul ettiği bir insan değil. Hı. E, ama gel senin de benim de kabul ettiğimiz, bütün dünyanın kabul ettiği bir ehli sünnet adı altında. ...kabul ettiği selef alimlerimizi... ...eskilere dönelim. Hiçbirisinde ne tasavvuf var... ...ne tarikat var. E sen bana tutarsın... ...bir tane şaz getirirsin. O, o da şazdır... ...zaten ismi üzerinde. Onun dışında... ...gel ortak kabul ettiğimiz... ...alimlere dönelim. Bunları nasıl anlamışlar... ...bu nasları? Nasıl anlamışlar? Nasıl amel... ...etmişler? etmişler. Onlara bakarız. tamam mı? O zaman... ...ortaya çıkar mevzu. Ondan sonra... ...hakkı tespit ettikten sonra... ...bu alimler böyle diyor... O zaman o hakkı fıketmeye başlarız delilleriyle. Evet. Mesela örnek, hemen örnek vereyim. Bir insan diyelim ki, e, Kur'an'dan kendince bir delili var. Bu mesele siyahtır diye. Ama ümmet buna ne demiş? Beyaz. O zaman o beyazdır. Sen onun önce beyaz olduğuna iman edeceğini hiç araştırmadan. Aksel de ben önce araştırayım bakalım beyaz mı? Bu işte sapıklığın başlangıcı burası. İşte ümmetin başına ne geldiyse bu tip şeylerden geliyor. Eğer selef ümmeti ittifak etmişse, bir mevsime, icma etmişse, sen önce direkt ona hiç deliline bakmadan önce bir iman Sağ etmek hüccet. zorundasın. Çünkü icma hüccettir. Değil mi? Biz hadis üstünde bile işimize geldiği zaman değil mi? Adam sahih dediğine sahih diyoruz. Ümmetin bu hak dediğine nasıl biz hak demeyiz? O da ayrı bir çelişki. Anladın <gülüyor> mı? Çünkü Allah ne diyor? Biz sizi vasat bir ümmet kıldık, insanlara şahit olasınız. Bak bu hem hadis üstünde bir delildir hem icmada bir delildir. Yani Allah bu vasat ümmeti şahit kılmış insanların üzerine. Ne demek şahit? Adam diyorsa ki bu ravisi kadar güvenilirdir ümmet diyorsa hemen o ravisi kadar güvenilirdir. Şahit olmuşlar üzerine. Ama yine aynı ümmet diyorsa ki bu haktır. Anladın mı? Yani sen nasıl bunu hadisinde al? Gel bunu akide mevzusunda mesela alma. Ne kadar çelişki. Ha. O yüzden ümmet buna demişse ki bu beyazdır. Önce beyaz olduğuna iman edeceksin. Sonra da istersen delillerine bak. İstersen bakma. Hiç bak yani bakmasan olur mu? Olur. Çünkü icma başlı başına nedir? Hüccettir. İcma hüccettir. E, o, o yüzden diyoruz ki, he, bir şeref döneminde bir mevzuya icma edilmişse öncelikle ona iman edeceksin. Sonra istersen delillerine bak. İstersen bak. İlim talebesiysem bakman gerekir. Bulamadın, anlayamadın, iman edeceksin. Tamam mı? İman edeceksin. Ha baktın deliline. He, baktın ki 30 tane Kur'an'da ayet 250 tane de hadis buldum. Ümmetin icmasına ters geliyor sana. Hemen kendi o basit aklın var, ya, hemen onu çöpe atacaksın. Ümmete tabi olacaksın. Bütün ümmetin anlayamadığını sen anlayamazsın yani. Akselde o ümmet daralıttı, birleşmiş olur. Bu da yani. Nedenlerini araştırmak gerekmiyor mu? Neyin? Mesela ümmet neden buna bu şekilde farklı söylemiş? Şimdi. E, yani, şartiyetini e, şartiyetini mi soruyorsun? Mutmain, Mutmain ha. Bak. Şimdi şöyle. Öncelikle şunu. Yani, şunu, şunu hı, yani, tamam. Onu kabul tamam. Lazım. Çok güzel. Şimdi ümmete bir kere önce tabi olacaksın iman edeyen. Kalbin mutmain olsun diye bir de delillerine bakacaksın. Buldun mu? Anladın mı delilleri? Ne âlâ. Diyelim ki anlayamadın öyle bir ince mevzu ki. Anlayamadın. Fıkh Olabilir. Fıkh edemedin. Burada ne yapacaksın? E zaten sen ümmete tabi olmuşsun ya. Teslim olacaksın. Evet. Ama diyelim ki delillerini araştırdın. Delillerini araştırdın. Ve araştırırken tesadüf ya. ya tesadüf demeyim ona. Ee, tesadüf kelimesi hoş bir şey değil. Araştırdın. Bir de oldu ki ne oldu? Zıttına gördün. Ümmetin icmasının zıttı gibi geliyor. Burada en güzel cevap ya sen kimsin? Değil mi? Yani sen kimsin? Bütün bu bin dört senenin anlamadığını sen anlamışsın. Sen kimsin yani? Anladın mı? Ne kadar Arapça biliyorsun. Ne kadar Arapça derken de hep bu sözden insanlar saf nahif anlıyor. Ha bizim bu işlediğimizi anlıyor. Değil yani 12 kısımdır Arap Dili edebiyatı. Tamam mı? Arapçandan ne kadar haberin var? Hadis usulü ne kadar okudun? Usulü ne kadar? Kaç tane hadis ezberebiliyorsun biliyorsun? Ne kadar hadis usulü biliyorsun? Kaç tane ravi tanıyorsun? Te kaç tane tefsir okudun? Kur'an'ın ne kadarını ezbere biliyorsun? Tecvit okumayı biliyor musun? Bir namazı kaç sureyle kılıyorsun sen? Yani hayatın boyunca sen ihlasla inna-ı ataynayımı okuyarak kılıyorsun. Nasıl bir insansın sen yani? Hani bil bir kendini. Ha ben alimim nefsen diyorsan onu diyemezsin. Çünkü bir alim bu kadar cahilce bir düşünceye giremez. Ona alim denmez zaten. Ümmetin icmasına muhalefet edecek. İcma olduğunu bile bile muhalefet edecek. He. O yüzden ümmet bir şey icma etmişse onun mutlaka delili vardır. Zaten delil üzerine icmaldir. O delili sen anlarsın. Almalarak anlayamazsın. Ama senin burada yapacağın ne? Tabi olmaktır. Evet. Müminlerin yolundan başka bir yol takip edilemez. Allah'ın Kur'an'da dediği gibi. Evet. Devam edelim. Devam edelim hamd ile şükür arasındaki fark. Hamd ister bir nimet olsun ister bir başka şey olsun. Şimdi burası çok önemli. Hamd ile şükür arasındaki fark. Haliler Ras, Hamd ile şükür arasındaki farkı en güzel anlatan meşayihlerden bir tanesi. Maşallah. Bir de şey var mesela Halid uthman sept var. Şu an yaşayanlardan. Müfessirlerden. Yani güzel bir alim maşallah. O Şeyh Şankıyt'in de talebelerinden. Öğlen e, bir de o çok e, mükemmel anlatıyor. Tabi çok güzel anlatan me meşahitler de var. Ama bu çok güzel anlatıyor. Bunu bir iyice fıkh etmeye çalışalım inşallah. Evet. Hamd ile şükür arasındaki fark nedir? Hamd ister bir nimet olsun, ister bir başka şey olsun, tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmaktır. Tamam. Şimdi bunun Arapçasını okuyoruz. Bunu ezberleyeceksin. Tamam mı? Dersen dersten sonra bunların hepsini yazarsın. Elhamdü, hamdın manası şimdi bir sürü şey yapmışlar böyle çeşitli hamdın ıslahı manasında. Mesela ben ilk ezberlediğim vasfun bilcemil ala e, vasfun bilcemil ala kastı't ta'zim. Ben ilk bunu ezberlemiştim. Bu e, şeyh nasıl e, yapıyor? Hepsi birbirine yakın manalarda zaten. Huve o bil lisan ala'l cemil'i'l ihtiyar. Yani tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile övgüde bulunmak. Öyle diyor, değil mi? Beşeriyorsun. Tercihen ...yapılan güzel şeylere karşı... Tercih ...yapılan güzel şeylere karşı... ...dil ile bir de Tercihen yapılan. Tercihen yapılan. Yani sen tercih ediyorsun da hamd ediyorsun. Hamd tercih ile alakalıdır. Tercih ediyorsun, hamd ediyorsun. Ve dil ile. Ve güzel şeylerle. Bak, bunları fık edelim şimdi. Bir tercihle tercihen yapıyorsun. Yani canını istiyor. Allah'a hamd etmek istiyorsun ve hamd ediyorsun. Tamam mı? Güzel şeylere karşı... Güzel şeylere karşı hamd ediyorsun. Dikkat et. Yani... Güzel şeylere karşı. Evet. Dil ile. Bu da önemli. Ve övgü. Bunların hepsi kayıt. Evet. Hamdi bu demek. Güzel şeylere karşı. Ama güzel şeylere karşı mı diyor bu? Evet öyle diyor. Ha. Tercihen yapılan güzel şeylere karşı. Bu, he o o billisani ala al-jamil Bu sonra devam et. Bak kayıtlar getirecek. Dil ile övgüde bulunmaktır. He. Ni'meten kane au Nimet olsun veya olmasın. Evet. Nimet evet. olsun. Am, i̇ster bir nimet olsun, he. ister bir başka şey O zaman hamdda illa bir nimete karşı hamd etmek diye bir şart kayıt söz konusu değil. Evet. Yani e, senin başına bir bela geldi, buna da hamd edebilirsin. Belki daha büyük büyü gelecektir vesaire. Yani ala, ala kulli hal. derler ya Araplar böyleler. Her halü zelallah ne olsun? Hamd olsun. Yani bu Allah ister hamdın nimet karşılığı olsun ister olmasın. Hamd da bu aranmaz. Edersin Allah'a hamd. Çünkü Allah zaten bunun delili ne? Allah hamdı hak edendir diyor değil mi? Kur'an'da. Ne diyor? Elhamdülillah hamd aleminin Rabbi olan Allah içindir. Oradaki lam mülk ifade eder içindir ki mahallerimizin çoğunda öyle olan ve istihkak da ifade eder, hak edendir. Evet. Madem ki Allah hamdı hak eden, o zaman ister sana nimet versin, ister vermesin. Hak etmiyor muymuş Allah? Fatiha evet. suresine göre ediyormuş. Evet. O zaman edersin. istediğin zaman. Evet. Devam. Mesela ben filan adama nimetleri ha. dolayısıyla hamd Şimdi örnek mi? veriyor. şimdi burada. Evet. Hem nimete karşılık bir hamd örnek verecek cümle olarak, evet. hem de eee e, Adamda bir özellik var ama özelliğin sana bir faydası yok. Bir nimeti yok. Evet. Ee, öyle hamd ediyorsun. Şimdi diyorsun ki mesela. Çok önemli bunlar. Diyorsun ki mesela. Örnek veriyor. Hamet du, ham, Hamd kelimesini kullanıyor ki. Hamet tu racule ala in'amhi. Nimeti sebebiyle yani verdiği nimet sebebiyle adama hamd ediyorum. Onu nasıl tercüme etmiş oku? Mesela ben filan adama nimetleri dolayısıyla ha. hamd ettim denildiği ha, gibi. Ha, bak. Hamdettim diyorsun musun? Ne, neden dolayısıyla diyor nimetleri? Nimetleri dolayısıyla. Demek ki böyle bir cümle kullanabilirsin. Adama nimetleri dolayısıyla hamdettim. Evet. Tamam mı? Hamdettim, övgü ettim yani, övdüm. Hamd övgü demek ya. Adamı nimet. O zaman bu cümlede ne var? Nimetin karşılığında övgü var. Şimdi nimet olmadığı halde yine adamı övebilirsin. Ama kendisinde övülecek bir şey varsa. Evet. Örnek verecek şimdi ona kahramanlığını hamdettim ettim. Ha, denilir ha. diyorsun ki hamet duhu ala şuca atihi. onun böyle e, kahramanlığına dolayı kahramanlığından dolayı cesaretinden dolayı adamı övdüm adamın bir adamın kahraman olması cesaretli olmasının sana karşı bir nimeti var mı <gülüyor> yok kendisine. kendisine ama buna rağmen adama diyebilirsin hamet du e, hamet duhu ya hamet duhader rajuleri şuca atihi. bu adamı cesaretinden dolayı övüyorum. o zaman hamda nimet sana bir nimetin ulaşması, ondan sonra bir nimetin taaddi etmesi, geçmesi aranmaz. Adamda övülecek şey vardır, ona hamd edersin. O yüzden Allah, Allah'tan daha çok ee, övülecek sıfatı olan birisi var mı? Bir zat var mı? Yok. Yok. O zaman Allah hem nimet veriyor, bundan dolayı da övebilirsin. Hem de Allah'ın övülecek birçok şeyi var, bundan dolayı da hamd edebilirsin. Evet. Ha. Devam. Şükür ise Bunları, özel... da <gülüyor> Bunları da ezberleyeceksin. Bunları da ezberleyeceksin. Böyle bu iki cümleyi. Heh. Şükür ise Şüküre özel olarak. Geliyoruz. Evet. Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Yani o zaman fark neymiş? Özel hamd özel bu noktada daha umum. Yani nimete evet, evet. veya nimet olmayan bir övgüye hamd edilir. Evet. Ama şükürde şükür nimet karşılığıdır. Nimet karşılığında şükür edebiliriz. O zaman Şimdi, neden abi? Bir nokta var bak. Şimdi diyoruz ki, hamd, hamd, hem dile şey, hem nimete karşılık yapılır, hem de bir övgüye karşılık, adamdaki övlen bir şeye karşılık. Peki şükür neye karşılık nimete karşılık. Nimete e peki hamda da nimete karşılıklık yok mu? Var. Var. Peki, e nasıl edeceğiz bu hamd mıdır, nimet midir? Şükür müdür? İkisinde de dille var, değil mi? <gülüyor> Müşkilde değil mi? Şimdi gelecek onlar. Çok güzel cevapları var bunların. Oku. Bak, Şükür. Şükürden başla. Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. Hmm. Kal, dil ve azalarla yapılır. Yeni bir fark. E, ham sadece neydi, neyleydi? Dille yapılıyordu. Ham dille yapılıyor. Şükür? Üç merseli. Kal bile? Dilini Lisan ve ile evet. ve Azalarını. azalar ile kalp, dil ve azalar ile. Bunu şair dillendirmiş. Evet. Şair dilen demiştirir ki, bu, bunu mutlaka ezberleyeceğim bu şiiri. Ezberlediğin zaman bu şiiri, bu beyti ezberlediğin zaman arasındaki fark ezberlersin. Ezberlemediğin zaman hep karışır. Diyorsun ki, efadet e, kumun neme umin nisela te yedi ve lisanı ve zamir Toplamış bu üçünü. Şükran anlatırken beyt şeklinde anlatmış ki fıkhet. Evet. Tamam? et. Tamam. اَفَادَتْكُمُ النَّعْمَا niselası سَلَاسَهْ يَد۪ي وَلِسَان۪ي وَالْضَّم۪يرَ الْمُحَجَّبَ Diyor ki benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade eder. Yani ben üç şeyle size olan nimetimi ifade ederim. Evet. Diyor ki dilim şey el yedi e, elim ve dilim e, ve ve dilim وَالْضَّم۪يرَ الْمُحَجَّبَ Muhaccep görülmeyen hicaptan geliyor. Muhaccebe el kalp demek. Vicdan demek. Görülmeyen kalbim ve vicdanımla. Evet. Oku bakayım Beşir Aleyhis Öncesi tercüme etmiş. Şükür ise özel olarak nimet hakkında kullanılır. bak dil ve azalar ve yapılır. Nitekim şair şöyle demektedir. Benim sizlere olan nimetimi üç şey ifade etmiştir. Evet. Elim, dilim ve görülmeyen kalbim vicdanım. Hmm. Bak şimdi şair, Arap dili alimi. Evet. Şükrü anlatırken bi şeklinde anlatmış ve şükre mana vermiş diyor ki efadet kum ifade etmiştir kum <gülüyor> size kum burda mevul el-namma'u evet. burdan ey efah e, e, e, nimet tamam el-namma'u burada fa'il minni benden selaseten üç şey Tamam efadet kumun namma'u minni selaseten üç şey ney bu üç şey nimeti benden size üç şey ifade ediyor neymiş bu üç şey yedi elim Lisan, ve lisani dilim ve damira Neymiş? Kalbim. El muhaccebe. Görülmeyen, gizli olan kalbim. Demek ki şükür bu üç şeyle oluyormuş. O zaman ikinci fark buymuş. Birinci fark nimete karşılık olacak şükür. Evet. Hamd'de böyle bir şey aranmaz. İkinci fark Kalp, dil, ve dil ve azalar. Hamd'de ise dil. dil. Evet devam. Buna göre hamd ile şükür arasındaki arasında genellik ve özellik, özellik ilişkisi He. Şimdi işte demin ko e e ki işgale evet. işgale anlatacak bu. Evet. Şimdi demin ki Beynehumâ umumun ve hususun denir. Aralarında umum ve husus Genellik, iş ilişkisi çok güzel bir modern bir tercüme yapmış Allah razı olsun Beşir Aleyhisselam. Genellik ve özellik ilişkisi. Ben hep önceden düşünüyordum ya bu nasıl tercüme edilir? Evet. Bir ara bir Türkçesine bunun Arapçasını okurken ya bir dedim bakayım Beşir Aleyhisselam. Çok hoşuma gitti. Genellik ve özellik ilişkisi vardır aralarında. Yani bazen bir tanesi diğerinden has olur, bazen bir yeri diğerinden has olur, bazen de ikisi birbirini kapsar. Bu, bu demek aslında. Evet. Şimdi onu anlatacak. He. O zaman bir yönden genellik ve özellik ilişkisi var. Evet. Bir yönden de neymiş? Nimet'e karşılık dil ile öbek noktasında ikisi de ortak. He. Şimdi genellik mi? Şimdi ortak noktalarını bulalım. Bil. Ayrı noktalarını bulalım. Neymiş ortak noktaları bir daha oku nimete karşılık, dil ile övmek noktasında ikisi de ortaktır. Hmm. Şimdi, nimete karşılık. Şimdi, hamd hem nimete karşılık, hem de nimet olmadan yapılır değil mi? Evet. Şimdi nimet olmadan yapılır kısmını geç. Oraya değinmiyoruz. Nimete karşılık yapıyorsun. Hamd neyle? Yapılır. Dille. Neyle? Evet. O zaman diyelim ki nimete karşılık, dil ile evet. hamd ettiğin zaman, dil ile övgüde bulunduğun zaman buna ne denir? Hamd. Tamam. Peki, şükürde de nimete karşılık. Dille övmek, Dille övmek yok mu? Var. O zaman evet. burada hamdla şükür aynıdır, toplanıyor. Evet. O zaman toplandıkları noktalardan bir tanesi neymiş? Övmek. Dil ile övgüde, dil ile nimete karşı evet. övgüde. Bak, evet. kayıtlar dil ile nimete evet. karşı övgüde hamdla şükür ne yapıyor? Birleşiyor. Evet. O, yani Hem hamd denir ona, hem şükür denir. Birleşti ikisi. Evet. Tamam. Nimet olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık, dil ha. ile övgüde bulunmak, Hı. hamdin tek başına sahip olduğu bir özelliktir. Şimdi birbirinden ayrıldığı tek başına sahip oldu. Şimdi nimette dil yok mu? Var. var. Hamt'ta var. var. Peki hamt'ta nimet aranır mı? Aranmaz. Şükürde aranır. O zaman hamt nerede tek başına kaldı? Dil ile söyleyip de nimet olmayan şeyde işte bu noktada hamt tek kalıyor. Tek başına. Oku bakayım. Bir de orayı. Nimet olmayan ihtiyari iyiliklere karşılık. ihtiyari iyiliklere. Yani bunun bir özelliği var. Sen ihtiyar. Seçiyorsun bunu. Seçiyorsun. Diliyorsun. Hamd ediyorsun. Evet. Ee, Diliyle övgüde bulunmak. Hamd'in tek başına sahip olduğu bir özelliktir. Hmm. Hamd bunda tektir. Şükürde böyle bir şey yok. Çünkü şükürde nimet olması lazım. Evet. O zaman bir yerde toplandı. Bir yerde hamd özellikle kaldı. Şimdi şükür özellikle kalacak. Oku. Nimetin özelliği dolayısıyla dolayısıyla kalp ve azalarla övgüde bulunmak da şükürün hmm. tek başına sahip olduğu bir Şimdi, özelliktir. Şimdi, hamdta nimet aranır mı aranmaz. Evet, evet. Ama Se nimete hamd edebilirsin. Evet. Değil mi? Nimete hamd edebilirsin. Peki, şükürde de e, nimete hamd ediyorsun zaten. Şükürde de nimete hamd ediyorsun. Birleşti. Nerede ayrıl ayrılıyor? Ne dedik? E, hamd sadece dille. Evet, seçin, seçin. Ha, e, nimet Kalp ve azalar ile. Evet. Ha, o zaman düşün ki sen bir şeye kalp ile aza veya azalar ile bir nimete hamd ediyorsun. Burada bir nimete övgüde bulunuyorsun. Burada hamda hamd, hamd farkı ne? Kalp ve azalar ile yapman. yapman. Çünkü hamdda sadece dil. dil. O zaman burada şükür bu sefer tek başına kaldı. Evet. Orayı bir daha oku. Nimetin özelliği dolayısıyla kalp hmm. ve azalar övgüde bulunmak da Şükrunun tek başına sahip olduğu bir özellik. Tek başına sahip olduğu bir Çünkü neden tek başına? Çünkü kalp ve dil diyor. Hamt da kalp ve dil. Kalp bazen. Dil. Hamt da dille söylüyorsun. Evet. dil ile söylüyorsun. Evet. evet. Buna göre hamd, müteallık, müteallıkı itibarıyla daha genel, Hı -hı. aracı itibarıyla daha özeldir. Şimdi bu güzel tercüme olmakla beraber. Anlatılmadığı zaman hiç anlaşılmayan bir şey değil mi? Anlatılmış bir şey. <gülüyor> Dur o zaman bunu yazarak anlatalım. Bir de oku bakayım, bakayım. Buna göre hamt ha. mutallakı itibariyle daha genel. Dur şimdi mutallak. Mutallak diyor değil mi? Evet, Mut muta allak. allak. Evet. Ebir ibaresi? Araç mı diyor? Daha genel aracı itibariyle daha özel. Araç. O zaman mutallak genel, genel aracı itibariyle. Özel. Oku bakayım bir şeyler diyecek mi daha? Buna göre hamd müteallakı itibariyle daha gelen, aracı itibariyle daha özeldir. Hmm, Şükür tamam. ise bunun tam aksinedir. Tamam. Bitiriyor. Şimdi. Şükür ise aksine. Hamd müteallakı olarak... Daha genel, mutaallak, yani hamdettiğin kişi. Burada mutaallak, hamd o şey demek. Yani senin hamdın kiminle alakalı? Muteallak yani alakalı olunan. Tamam mı? Yani senin hamdı alakalı kıldığın, hamdı yönelttiğin evet. şey olarak daha genel. Neden daha genel? Çünkü o kişi ister sana nimet veren olsun, ister vermeyen olsun kim olursa olsun. Daha genel, mutallakı bu. Aracı ise hamdettiğin şeyler demek. Evet. Nelerle hamd ediyorsun? Hamd ederken sadece dil. Dil. Bu evet. bir araçtır. Evet. Hmm. Şimdi şükürle bu şey arasındaki fark. Bak, şükürle hamd arasındaki fark. Bunu anlayacağız. Şimdi, şükürde sadece kime nimet ediyordun? Şey, e, e, şükürde. Kime şükür? Sadece kime şükür ediyordun? Nimet. Nimet verene. O zaman... Ee, bu özeldir, genel değil. Ama hamd daha geneldir. Hem sana nimet veren hem de vermeyen. O zaman mutaallak babından hamd şükürden daha geneldir. Daha böyle geniştir. Hem sana nimet verene hem vermeyene. Ama araç noktasında daha özeldir. Ne demek araç? Şimdi hamdda kaç aracın var senin? Bir. Bir nedir o? Dil. Dil. Dil. Peki şükürde kaç aracın var? Üç tane. Üç tane. Nedir o? Dil. Dil. Dil. Evet. Dil. Dil. Evet. Dil. Kalp. Ağza. Hmm. O zaman diyorsun ki mutaallak babından yani hamd edilen kişiler babından hamdla alakalı yani hamd ettiğin kişileri itibar alarak, şeyleri itibar alarak düşünürsen hamd şükürden daha genel. Ama araç yani kendisiyle hamd ettiğin şeyler bu dil olabilir, e, ağza olabilir, kalp olabilir. Burada hamd daha özeldir, daha hastır, daha böyle dardır. Şükür ise daha geniştir. Yani ters, yani. yani ters. O zaman diyoruz ki tersinden düşün. Muteallik babından şükür daha özeldir. Evet. Aracı noktasında daha geneldir. E, Hamddan evet. şükür. Evet. Hamddan. Muteallik babında daha, özel. daha genel. Değil mi? Aracı bab... <gülüyor> Hamd. Hamd. Hamd. Hamd. Muteallik babından daha şükürden genel. daha geneldir. Afganistan. Aracı babından daha özeldir. Tam tersini şimdi söyleyelim. Şükür. mutaallak babından, hamda oranla. mutaallak babından daha özel, aracı babından daha genel. Daha genel. Yani aracı babından ne? Bir sürü araç var senin e, e, şükretmene. Mesela dil, kalp, ağza. Bu üçü. Ama hamd de bir tane. İşte bu da aracından da maksat. Aracından da maksat budur. Bunun Arapçası şöyle. Diyor ki, فَالْحَمْدُ اَعَمْمُ مُتَعَلَّقًا Hamd. Mutallak babından daha geneldir, daha umumdur. Evet. Ve ahassu aleten, alet bab, babından da, bu da araç demiş onu, güzel. Alet babından da, alet düşün dilini. Kullandığın şey var. kullanılan şey. Ahassu evet. daha hastır, yani daha böyle özeldir. Ve şükrü, şükür ise tam tersiyle evet. bakacaksın yani. Evet. Tamam mı? Çok güzel anlatmış değil mi aratlarındaki fark? Şimdi, devam ediyor ama. Daha fıkhetmek için başka bir şeyle bu sefer. Evet. ...kıyaslayacak, böyle e, oranlayacak. Evet. evet. Hamd ile Med, övgü arasındaki fark ha, Şimdi Hamd ile övgü arasındaki fark ne? Şimdi biz hamda da övgü diyoruz ama... ...bunu Türkçe'ye çevirirken diyoruz. Yoksa biz ne diyoruz Türkçe? Karşılamıyor zaten. Evet. Hamd'ı biz... Şimdi ha, Hamd'ın ıslayımı anasını oku bakayım beşler Yerso'yu ne demiş. Eee ham ile medh, medh arasında Yok yo, o değil. İlk böyle hamdin şey. Ben okuyayım. Burada buradan diyor ki: "Vel hamdı anlatırken ıslahi manası." Ne demişti? "Huve senâ bi'l-lisâni 'ale'l-cemîl'i'l-ihtiyâri." Ni'meten <gülüyor> kânetun. He. Tercihen yapılan güzel şeylere karşı dil ile evet, övgüde öyle bak. Öyle. Hamd övgü dedi. Şimdi diyor ki hamd ile övgü arasındaki fark ne? Onu e çünkü karşılanamaz ki Türkçede böyle anlatacaksın beşileri. Ondan sonra ne yapsın? Tamam evet. Ama sen manasını zihnen bilirsen Manasını zihnen bilirsen anlarsın zaten. O yüzden diyoruz ki bir hamd var bir de medeh var. Evet. Hamd hamd etmek, medeh övmek. O zaman hamd ile övgü arasındaki fark nedir? Evet. Şimdi onu anlatacak. Oku. Hamd ile medh arasındaki farka gelince Hı. İbnül Kayyip şöyle demektedir. Evet. Hamd kendisine hamd olunanın iyiliklerini haber vermekle birlikte onu sevmeyi ve tazim etmeyi de ifade eder. Yani, duralım. Şimdi hamd. Çok önemli. Bunu anlayacağız ki medih anlayalım. Bak. Hamdta neyi varmış? Şimdi sen diyorsun ki işte ben bu adamın cesaretini hamd ediyorum. Yani övüyorum cesaretini. İşte bu adamın nimetini övüyorum vesaire. Ne yapıyorsun burada? Övülen şeyin güzelliklerinden haber veriyorsun. Evet. Peki. dedim ki bir adam senin seni, seni hapsetti bir yere. Dedi ki bağladı seni bir yere işte bir tane attı bir yere attı kapının da kilitledi. dedi ki sen bana hamd edinceye kadar senin beni övünceye kadar özelliklerimi söyleyinceye kadar ben seni buradan bırakmayacağım evet. sen de mecbur kaldın adamı hamd etmeye başladın özelliklerini söyledin işte sen böylesin sen şöylesin vesaire anlattın anladık burayı değil mi buna işte hamd denmez evet. neden evet. övgü denir buna Medeh denir. Neden? Çünkü hamde sadece övgü yoktur, isteyerek övgü vardır. O yüzden evet. ıslahî manası bak gündeme geldi şimdi. ıslahî manasında ne dedik? Tercihen yapılan güzel şeyler. Burada tercihen mi? Mecburen mi? Mecburen. Verdiğim örnekte mecburen. mecburen. Bak, ıslahî manası ne güzel oturtmuş Şeyh. Evet. Hemen tercihen kaidesini koymuş. Evet. Şimdi okuyalım anlayacaksın, daha iyi anlayacağız. İmruhayı şöyle demektedir. Hamd, kendisine hamd olunanın, iyiliklerini haber vermekle birlikte... Vermekle birlikte... Evet, ha Onu sevmeyi ve tazim etmeyi he. de ifade eder. Ha, o zaman burada bir senin tarafından bir seçme var. Sen Sevim severek, var. isteyerek yapıyorsun evet, bunu. Ama o. medehte bu aranmaz. Evet. Sen belki bir adamı çok översin ama adamdan korktuğundan dolayı. Veya çok översin Menfaat e, menfaatinden dolayı. Patronundur senin, översin böyle yanında, sağda solda ki böyle... Değil mi? Hani sana ikram etsin gibi. Evet. Medehte o zaman şey aranmaz. Evet. Ee, Sevgi, ve taze. Sevgi ve taziye alamaz. Ama olursa buna ham denir, medhe de denir. Yani evet. Dersin medhe. Evet. evet. Dolayısıyla beraberinde hayır ifade, iradesinin de bulunması kaçınılmazdır. Dolayısıyla beraberinde hayır iradesinin de bulunması hmm. kaçınılmazdır. Tabi. Sen hayır bu arada da hayırı da irade edersin, edersin. bu kaçınılmaz. Evet. evet. Medhe. Övmek ise böyle değildir. Hı. O sadece bir haber vermekten evet. ibarettir. Ah, sadece o haber vermekten ibarettir. Sadece böyle översin, e, haber verirsin. Şimdi bunu nerede söylüyor? Bak bakayım <gülüyor> Ümmükay'ın. Bedaül fevait. Ya you know it. Bedaül fevait. Evet. evet. Devam edelim mi? Devam edelim inşallah. Değil mi? Dur bakayım. Eee... Tamam hamdi bitirelim tabi ham az kaldı zaten sonra Resulü anlatacakız Resulüne birersinde fark var mı bir dakika derste gelecek o hamdi tamam. evet bundan dolayı Medih daha geniş çerçevede kullanılmaktadır hmm. daha geniş çerçevede evet. kullanılıyor evet çünkü Medih canlı ve ölü ve cansız varlıklar için de söz konusu olabilmektedir hmm. Medih canlı, o zaman ölü nedir ve cansız varlıklar hmm. can bak ve dolayık e kani Medy o cenabolanl çünkü o يكون للحي والميت nasıl çevrilmiş? Cansız varlıklar mı demek? Cansız. Güzel. Çok taş güzel. Güzel. cemadat. Bunlar için neden? Çünkü diyoruz ya biz eee Ha e, mesela. Yani e, o biraz daha farklı. Evet. evet. Ala kulli hal eee böyle bir şey. Evet. Tamam? Arasındaki fark bu. O zaman iyice fıkhetteki. Evet. Tamam mı? Bizce bunlara ne yaptık? Fık ettik inşallah. Evet. Elhamdudeki el istivrak gibi. Şimdi elhamd İbn Teymi ne, ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra El, elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak ne dedi? Şimdi sen tabi Türkçesini okudun, Arapçası şöyle, kitabına şöyle başladı. Daha biz hiç metne gelmedik değil mi Akideye şu an? Hep daha mukaddimedeyiz. de Mukaddimede iki cümledir i̇bn Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim orayı bitirdik. Diyor ki Elhamdülillahi lezi ersara rasulehu bilhuda ve dinil haq li yuzhirahu kullihi. وَكَفَى kafa شَهِيدًا sonra diyor ki ve şehidü la ilahe illallah vahdehu la şerike le ikraran bihu tevhidan ve eşhedü aleyhi ve sonra diyor ki diyor kitaba giriyor ya biz mukaddemedeyiz bunu sayfalarca anlatıyor şekler Sadece bu mukademe var. İki üç satır. Evet. Şehiden ne demek? Şehide neden şehitlenmiştir? Mahrakette ölen. Bu kelime hangi kö, kökten gelmiş ki onlara şehitlenmiş. Ondan sonra melek ne demek? Resul ne demek? Şirk ne demek? Vahde, Vahd ne demek? Hepsi mukademe de geçiyor. Bu tek tek kelimeleri anlatacak şey. Evet. Böyle. Tek tek. Biz de ahamd kelimesini şu an işliyoruz. Evet. Nam ya ahı. Elhamdudeki El Peki, takısı. El ha şimdi onu anlatacağız. Heh, bak şimdi. İbnü i ne dedi dedik. Elhamdül, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi diye başladı. Şimdi o elhamdu. Madem ki biz hamda anlatıyoruz. E, manasıyla sadece yetinmeyeceğiz. Bir de yapısını inceleyeceğiz. Kelimenin böyle. Diyorsa Elhamdün başındaki el. Ne ifade eder? Bu önemli. Mesela diyor ki Allah diyor ki böyle böyle yapana bir şeytan musallat eder. Hangi şeytan bu? Eğer el olsaydı orada şey iblis mi? olurdu. İblis olurdu. Ama şimdi insanlardan da, şeytanlar, cinlerden de şeytan yok mu? Şeyyatunil cinsi insi vel cin. Cin ve şeytan insanları diyor değil mi şimdi? Hı. Var. O zaman demek ki Allah böyle böyle yapana ben bir şeytan musallat ederim dediğinde Kur'an'da bu umumdur. Evet. Sana bir cin belki bir cin musallat eder, sana bir insan musallat eder ama bu şeytan insan ve e, cinden şeytanlar yani. Pis insanlar. Evet. Veya iblisi, hepsi girebilir bu umum. Bunu nereden anlıyoruz biz? Başındaki el. Elden. Binas var mı buradaki şeytandan maksat, umumdur bilmem ne yok. Elden al, anlıyoruz bu. Evet. Tamam mı? Ölü eti size haram kılınmıştır. Hangi ölü eti? Yani bütün. Bütün. Yani. Umum. Gerim. Umum lafızlar işte bazen bu elle anlaşılır, bazen marife nekiralar, bazen karinelerle vesaire. Şimdi diyoruz ki buradaki el ne? Bunu anlayacağız şimdi. Elin bir sürü manaları var. Bu Elhamdülillah'daki el ne? Evet. Ne içinmiş? İstihrak içindir. İstihrak ne demek? İstihrak içindir. Elhamd Fatiha'daki de Elhamdülillahi Rabbil Alemin var ya oradaki evet. el de istihrak içindir. Evet. Yani bu tefsir ilminde bunların hepsi kayda. Şimdi o yüzden müfessirlerin e, şartlarından bir tanesi de ne? Arapça'da ne? Alim olması. Alim. Arapça'da alim olacağım böyle. Bu müfessirin şartlarındandır. Şimdi el. Buradaki el istihrak için. İstihrak düşün ki bir Yapı var ve onun bir sürü cüz'ü var. Bir sürü cüz'ü var. İstigrak işte o bütün cüz'leri içermek demek. Evet. Şimdi hamda övgü dedik değil mi? Evet. Övgü. Ö ö övgü. Hangi övgü? Milyarlarca övgü çeşidi var. Binlerce övgü var. Hangisi bu? Hepsi. Evet. Allah'a yakışan bütün övgüler demek. İşte burada el istigrak içermek. Böyle gark etmek içine böyle. Evet. Böyle hepsini böyle Alıp toplamak. O zaman e, elhamdülillah. Hamd Allah'adır. Hangi hamd? Bütün hamdler. Bütün övgüler Allah'ındır. Evet. O zaman el-istigrak ifade ediyor burada. Evet. Yani muhakkak ve mukadder bütün Ham çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Bir daha muhakkak ve mukadder. Evet. Tamam mı? Bütün... Yani muhakkak ve mukadder bütün hamd çeşit ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Aa, evet. Devam edelim cins için olduğu da söylenir. Yani ham cins için olduğu söylenir. Yani hamdın cinsi. Evet. evet. Bunun anlamı da bir... Bu Neymiş peki bunun anlamı? Buradan itibaren bitirecek yere kadar ifadeler İbn Kayyim'e aittir. Ha, tamam, yine İbn Kayyim. Nerede söylemiş bakayım? Bedaiü'l-Fevaid'de ise Olmaz. Heh, iyi bu sefer başka yerde söylemiş. Tamam. Heh, ama onu da yazacaksın. Mederjüs evet. Salik'in. O Zühd'le alakalı bir kitap. Evet. Ee, baskılarına göre değişir. Bendeki 3 cilt. 4 cilt'lik üç hali de var. Türkçe çevrili değil, değil, değil O kitap değil Salik'in çevrili Türkçe'ye. Kalın 3 cildi tek cilt halinde kalın baslar. Türkçe'ye çevrili. Ama mi? tavsiye etmem. Anlaşılmaz çok ağır. Anlaşacağın yerle anlayacağın baya bir yer çıkar. O ayrı ama... Bilmiyorum. Alınsa ne kadar faydalı olur? Bilmiyorum. Bir de e, maalesef mesela e, ufak tefek böyle pürüzler de, de, de var Türk yani. Cis <gülüyor> de, Mevzu olarak orada İbn-i ufak tefek de böyle e, pürüzleri var. Bunları bizim bazı meşahitlerimiz söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Face. Zühtü anlatırken bazı yerlerde biraz böyle aşırıya gittiği yerler oluyor. Ama Hı. kitabın tabii... Allah-u Alem yani %98'i tamam ehli Sünnet her şeyi böyle mükemmel anlatmış. Evet. Ve e, e, mesela bazı Şeyden kişilerin sözleri ya. var. Diyorlar ki sen diyor bütün tefsirleri oku. Fatiha suresini al. Ne kadar efendim. Tamam kızım dur dur. Dersteyiz biz şimdi hadi. Diyor ki şimdi. Bütün Fatiha suresini al hele. Evet bütün hepsini şey yap, bütün tefsirleri oku Fatiha Suresi'nin, bütün tefsirlerini oku ve fıkh Sonra diyor bir de bu Meder Cüs de Fatiha'yı anlatıyor, şer, tefsir ediyor İbni Kayyım. Bir de diyor ki Fatiha'yı İbni Kayyım'dan oku, sanki böyle daha okumamasın gibi birilerine. O kadar böyle ilimi bir anlatıyor Fatiha'yı. Yani diyorlar ki Meder Cüs Fatiha'yı okumadığın zaman hep bir yerlerde bir eksiğin olur böyle. Seni tam böyle bir mutmain edecek İbn-i yani. Fatiha'ya has bu tabi. Yani dehşet bir kitap. Böyle ilmi ıs, ıstılahların hepsini... Hani bu kitabı görüyor musun? Ne böyle ham nedir bu... Böyle bu türlü kelimeleri hep böyle değiniyor. ilmine iniyor. Böyle derinlemesine. Diyor ki mesela işte haşiye korkmak. Havf korkmak Türkçe'de. Peki nedir bunların arasındaki fark? Anlatıyor. E de diyor vecil var. evcil de korkmak. Bu, bu ne? Böyle bir giriyor yani. Çok dehşet bir şey. Ee, yani çok mükemmel bir kitap. Onu mutlaka alacaksın kütüphanene. Olmazsa olmaz. Şey. Tamam mı? Ben sana hangi yayınevi onları da vereceğim. Mektebetü'r Rusd onun yayınevi olur veya Daru Taybe bir ikisinden biri yaz abi yaz. <Gülüyor> Medarecü's Salikin yaz. Medarecü's Salikin. Tamam? İbn Kayyim. İki yayınevi vereceğim. İkisini de alabilirsin. Yani ikisinden hangisini istersen alabilirsin aralarında pek bir fark yok. Dar Taybe. Darut Darup, Dar Taybe, Darr Taybe. Bu bir. Bunun Bununki Dar Taybe'nin baskısı 4 cilt. Ya da Mektebe Türüşt. Bendeki Mektebe o da 3 cilt halinde. İşte birisinin hattı büyük, birinin küçük, taktikleri farklı falan. Ama sen yine de istersen Darut Taybe'yi alabilirsin. 3 cilt. Hmm. Halinde. ...Türkçeye basıldı. Tek cilt kalın. Evet. Üç cilt halinde. İsmine de Mederci Serkin koydular zaten. Züft kitabıdır. Ama... Tam manası ne, Mederci Serkin? E, yani yol... Serkin yani yol izleyenlerin... Mederci yani yol izleyenlerin... ...yola girenlerin yani. Hı hı. E, ama... ...işte dediğim gibi bu kitapta öyle... ...müşkülat şey ...ağır olması Türkçe'ye çevrildiğim böyle... ...şimdi o ilmi ibadeleri Türkçe anlatıyor. Yani nasıl ne kadar anlayacaksın? Demiş. Ama yine de ben... ...hiç alınmasın demiyorum yani. Alınsın Türkçesi de faydalı çok gelirleri var. Biraz ağırdır. İbn-i Kayymel Cevzi'ye hakkında yani konuyla alakalı diye dersi bölmek istemiyorlar. Belki hani ondan mı hani Tasavvuftan yani gelmesi var. Tasavvuftan gelme ondan olabilir. Evet. Olabilir değil mi? Bunlar? Hatta benim olacağım. bildiğim kadarıyla tam emin değilim. Ona yine bakacağım. Allahu alem. Tam emin değilim. Ama yüzde... 80-90 hatırladığım kadarıyla zaten tasavvuf döneminde yazdığı kitap tasavvuftaki dönemde yazdığı kitap olması lazım her ne kadar tam emin olmasam da öyle bir aklımda kalmış sanki Yusuf el-Ghafiz'den öyle duymuş gibiyim evet inşallah ona bakarım ben. ama tabi çoğu ehli sünneti göre yazılmış bir kitap yani. Orada şirk milik bulamasın yani. Şirk milik yani hiç mi? yok kitapta zaten de. Bazen işte zühtte böyle birkaç mevzuda diyorlar ki şey hani o kadar yaparsan çok fazla sıkıntıya girersin. Bunun, kitabın bazı yerlerde zühtün bir kıs, bazı kısımlarını anlatırken evet. çok fazla sıkıntıya girersin diyorlar. O da hoş değil. Evet. Devam ediyor mu? Devam. Bunun anlamı da kamil manasıyla ham Allah için söz konusudur. Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel vasıfları dolayısıyla kendisine hamd etmeyi gerektiren her bir hususun onun hakkında sabit olmasını gerektirir. Hı. Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak ham bir varlık. Bir daha başa <gülüyor> Elden sonra. Evet. Bunun evet. elhamdudeki el istiğrağ içindir. Bunu muhakkak ve mu, bunu muhakkak ve mukadder bütün ham çeşitli ve birimlerini kapsamayı ifade eder. Cins için olduğu da söylenmiştir. Hı. Bunun anlamı da. Kamil manasıyla ham Allah için söz konusudur. Kamil manası. Evet. Tamam hiçbir eksiklik bulunmayacak. Evet. Bir adamı översin sen belki ama o eksik bir övgüdür. Yani övgüdür ama tam bir övgü değildir. Allah'ta tabi olmayacak. Evet. Bu da Yüce Allah'ın kemal sıfatları ve güzel sıfatları dolayısıyla kendisine hamd etmeye gerektiren hmm. her bir hususun onun hakkında sabit olmasını gerektirir. Dur şimdi. Bak şimdi. Sen bu elin istihrak olduğunu öğrendin şimdi. Evet. Ne gibi bir faydası var sana ilmen? Bir kere şu faydası var ki bütün övgülerin Allah'ın olduğunu biliyorsun. Bu birinci faydası. Evet. Şimdi. Bu birinci faydası. Bir de buradan ne hüküm çıkıyor? Madem ki bütün övgüler nimet karşılığı olmadığı halde dahi Allah'ınsa o zaman demek ki Allah'ın bütün sıfatları evet. Kemal'dir. Kemal'dir. O zaman Allah'ın bütün sıfatları Kemal. Bütün isimleri de ne oluyor? Kemal. Kemal evet. O zaman sırf Elif Lam'daki şey elhamdaki elden Allah'ın isim ve sıfatlarının kemal olduğunu ispatı çıkıyor. Neden? Çünkü özelliklere binaen de yapılır değil mi hamd? Evet. E sen madem ki bütün hamdları yapıyorsun demek ki bu özelliklerin hepsi Allah'ta var. Evet. Aksi halde hamd edemezsin istikrak şeklinde. Evet. Buradan ne anlıyoruz? Allah'ın bütün isim sıfatları kemaldir. Kemal, evet. Hı. E, yine buradan ne anlıyorsun? Adam diyor ki işte sen e, Allah arşın üzerine dersen Allah arşın üzerine muhtaç mı ki sen burada Allah'ı eksiltiyorsun, Allah'ın kemalinden Allah'ı arındırıyorsun, Allah'ın kemalini kaldırıyorsun. Biz de diyoruz ki hayır. Allah, Allah arşta da olsa bu Allah arşa muhtaç olduğundan dolayı değil. Zaten Allah hamd edilendir, Hı. övülendir. Muhtaç olan övülen olmaz. Evet. Eliflamdaki el budur. Evet. Ha. Övülen olmaz bir. iki Allah arşa istiva ettiği diye, illa ona muhtaç olacak diye bir kayda yok. Değil mi? Evet. Diyelim ki senin canın bir lokma hiç aç olmadığın halde böyle bir tane e, bir parça ekmek yedin. Ya bakkaldan ekmek aldın, yolda yürürken ısırdın ucunu. Çok da güzeldir yani. He, ısırdın ucunu böyle. Sonra ona muhtaç olduğun için mi? Değil. Ya canın istedi belki anam mı? Bak sen bile yaptığın şey illa muhtaç olmak zorunda değilsin, değil mi? Evet. Allah azze ve celle yani biz öyle bir söylüyoruz ki Allah azze'nin bazı isim sıfatlarını unutuyoruz. Allah'ın isimlerinden bir tanesi ne? Hik Hakim. Hikmet sahibi. Demek ki Allah Arşın üzerinde hikmetinden dolayı. Arşın üzerine istifa etmiştir. Evet. Mesela Allah Azze ve Celle melekleri tayin etmemiş mi? Bizim namazlarımızı, kutsuzlu kontrol ediyorlar. Günahlarımızı, sevaplarımızı yazıyorlar vesaire. Değil mi? Evet. Peki Allah bilemez miydi? Bizim e, sevaplarımız, günahlarımız ne kadar kaçtan? Bil bilmiyor, bilmiyor mu? Biliyor. Diyor. E niye melek tayin etti? Muhtaç mı? Yok. Bilmiyorum. Nasıl ki arşı istiva etti muhtaç değil. Melekleri de görevlendirdi muhtaç değil. Şimdi Allah, hatta hadiste ne diyor? Melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde onlara sorar evet. kulumu nasıl bulunuyor. Bak bildiği halde. E niçin soruyor muhtaç mı? Değil. Niçin melek tayin ediyor bilmiyor mu? Bir sabah namazını kıldık mı kalktık mı mescide girdik mi çıktık mı bilmiyor mu? Biliyor. Demek ki Allah'ın yaptığı şeyler illa muhtaç olduğundan dolayı değil hikmetinden dolayı. Evet. Evet. Bu eliflamındaki eli de bilmenin bu tür faydaları var. Değil mi? İşte biz bir de şöyle eksiğimiz var. Bunları fıkh ediyoruz ama bunları malzeme edinemiyoruz. Kullanamıyoruz ilimde. Bunları kullanmamız malzeme edinmemiz için bu şekler bize veriyor anlatıyor. Evet. Devam. Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık mutlak olarak hamd dolulan bir varlık değildir. Ya mutlak olarak hamd dolulan mıdır Allah? Evet, mutlak olur. O zaman kendisinde eksik bulunursa mutlak olarak hamd dolunabilir mi? Olmaz. Olmaz Niçin evet. olunu? O zaman biz hani tabiri caizse üç mıyız? Yani Allah'a eksik gördüğümüz halde işte ham evet. hamd ediyoruz veya herhangi bir adımı eksik gördüğümüz halde o eksikliğine hamd ediyoruz. Olamaz. Evet. O zaman Allah mutlak madem ki hamdi kendisine vermiş. Evet. Allah hamd bana aittir derken şu şu hamd hariç falan var mı? Yok. Umum o zaman mutlak bu. O zaman demek ki her şeyi övlen ki Allah her şeyi kemal ki bu mutlaa kendisine ne yapmış? İzafet etmiş. Evet. Olsa olsa ancak bir yönüyle kendisine hamd edilir. Hmm. Bazı yönleriyle edilmeyebilir. Edilmez. Evet. Değil mi? Eğer e, mutlak olmazsa hamd. Evet. evet. Her bakımdan ve bütün bakış açılarına göre bütün ham çeşitleriyle hamd edilen bir varlık olamaz. Bütün ham çeşitleriyle bir şey ne edersin adamın cesaretine? Başkasına bir şey adamın güzelliğine, adamın sana verdiği işte e, sadakaya vesaire şuna buna. Evet. Ama birkaç şeydir bu. Allah'ta bu yok. Bütün Allah'ın yaptığı her şey. Evet. Bundan tek istisna bütün kemal sıfatlarına sahip olandır. Hı, o da Allah. Evet. Eğer kemal sıfatlarından bir tanesi dahi sahip, ke kemal sıfatlarına bir tanesine dahi sahip olmazsa o sıfatın eksikliği sebebiyle ona yapılan hamd de eksiklik söz konusu olur. Aynen. Evet. İki. Burada İbn Kayyım'ın sözleri sona ermektedir. Ayrıca evet. bakınız Medarecü's Salikin 164. Evet. Bunları Medarecü's Salikin'de söylüyormuş. Evet. Resul sözlükte kendisiyle resale. Tamam, edin. oraya geçmiyoruz. Ama oraya. şey konu gelmedi tabii. Şurada başlıyor. Şu bu şeyin içerisinde var. Tamam, konu gelmedi ama ee, mı, tamam. çünkü e, bir saat oldu, geçti tamam. de bir saati. Tamam. Şimdi çünkü burada Resul'le Nebi'yi e, maalesef şeyh e, hatalı anlatacak. Hı -hı. Arasındaki farkı. Biz de o hatayı belirteceğiz tabii bunu belirtmek bizim kendi tarafımızdan değil yani alimlerimizin sözü onları beyan edeceğiz inşallah, i̇nşallah. Ee, biraz böyle hafif uzundur çünkü girsek pek çıkamayız ee, Allahu alim